8 Mayıs, çoğunluğu Afrikalı 60 bin göçmen çölü geçtikten sonra Marco Minniti'nin bastırmasıyla inşa edilen Libya konsantrasyon kamplarında tutulup şiddete maruz kaldıktan sonra, Sicilya kanalında boğulma riskini atlattıktan sonra İtalya'nın güneyine vardılar ve kendilerine tarlalarda iş buldular. Saatte 3-4 euroya, günde 10-12 saat güneşin altında. Geçen yaz biri İtalyanların spagettinin içine koydukları kursaklarında kalı domatesleri toplarken Puglia güneşinin altında öldü. Şimdi ortaya şu soru geliyor. Şeftali ve domatesleri kimse toplamak istemiyor. Bu durumda tarım işletmeleri o 60 binin en kısa zörete harekete geçirilmesini istedi ve o iyi kadın tarım bakanı durumlarının yasallaştırılmasını ya da kendilerine en azından 6 aylık oturma izni verilmesini önerdi. Bunu şöyle anlayalım. Gidip tarantella oynasınlar diye değil, köle gibi çalıştırılsınlar diye. Karar dün parlamentodan çıktı ve parlamentoda adı Beş Yıldız'ı olan ve Tanrı beni affetsin, 7 yıl önce oy verdiğim, içinde nazistimsi cahillerin bulunduğu bir parti var. Beş Yıldız Zencilerin durumunun yasallığa kavuşturulması düşüncesinden çok korktular. Af dehşetine kapıldılar, köleler seslerini kessin ve çalışsın. Ahlakçıların ahlakı bu. Şimdi rahat edebilirler. Parlamento iznin verilmesine karar verdi ama sadece 3 aylana. Günde 10 saat çalışmalarına yetecek kadar bir süre. Binlercesi sıcaktan enfarktüsten gidecek. Saatte 2 euro alacaklar, belki 3. 5 yıldız memnun olacak. Bu arada bu reziller ülkesi kesin biçimde sefaletin ta dibine inecek. Belki hepsi hepsi birkaç ay sonra. Financial Times'da ilginç bir yazı olabildiğince. Can we both tackle climate change and build a COVID-19 recovery? İklim değişikliğiyle başa çıkarken aynı zamanda COVID-19'dan kurtulmayı başarabilir miyiz? Başlığıyla şu soruyu ortaya koyuyor. Kapanmanın ekonomik etkileriyle hesabı görürken, bir yandan küresel ısınmayı azaltmak için fosil yakıt tüketimini azaltabilir miyiz? Birleşmiş Milletler Sekretaryası'ndan Kristina Figueres'in iyi Niyetli yazısında şunlar söyleniyor. Soru, pandemi ve iklim değişikliğiyle aynı anda başa çıkıp çıkamayacağımız değil. Gerçek soru, bunu yapmama gibi bir şansımızın olup olmadığı. İyi Niyetli Figueres, çekingen biçimde sürdürülebilir büyümeden, kalkınmadan söz ediyor. Pandeminin tenceresinden iklim değişikliğinin koruna geçemeyiz. Toparlanma programları küresel ekonomiyi sürdürülebilir gelişme ve daha fazla dayanıklılığa doğru yönlendirmeli. Sürdürülebilir kelimesinin tekrarlanan kullanımı bu akıl yürütmenin kırılganlığını birazcık açığa çıkarıyor. Sürdürülebilir toparlanma, sürdürülebilir büyüme ama nasıl yapılacak? Ultra muhafazakar American Enterprise Institute için çalışan hain Benjamin Tyker'ın cevabı, insanların mahkum olduğu kadere karşı ilgisizliği bir yana, üzülerek daha inandırıcı, daha somut. Konvansiyonel olmayan enerjinin maliyeti rekabetçi değil. Başka bir deyişle sırf bunu sağlamak için neden vergi teşviklerine ve pazar garantilerine başvurulsun? Rüzgarın ve güneşin güvenilmezliği, hava akımlarının ve güneş ışınlarının enerji içeriklerinin yoğun olmayışı, Rüzgar ve güneşin elektrik enerjisine dönüştürülmesindeki sınırlılıklar, Avrupa'da ve Birleşik Devletler'de yenilenebilir enerjilerin pazar paylarının artmasının fiyatların yükselmesiyle sonuçlanmasının nedenleri. İklim politikasına öncelik verilmesi, özellikle kapanmanın yol açtığı korkunç şok sonrasında pek çok insanın içinde bulunduğu koşulların düzelmesini engelleyecek. Dahası, ülkelerin zenginliği azaldığında çevre korumaya daha az kaynak ayırabilecekler. Büyümeden yana olanların gezegenden nefret ettikleri doğru değil. Çevrecilerin insanlıktan nefret ettikleri ise doğru. Doğal olarak, American Enterprise Institute'un geçmişteki birçok başka marifetleri bir yana, George Bush'un savaşlarını desteklediğini ve Axon Corporation vesaire gibi hayır kurumlarının finansmanıyla yaşadığını iyi biliyorum. Buna rağmen, bu namussuzun görüşleri meleksi figeresten daha inandırıcı. Sonra kapitalizmin kendini usulca toparlaması için yeşil ekonomi bazı veren tüm o puslu nosyonlar gibi sürdürülebilir gelişme sözcüklerinin bir oksimoron olması. Kaynakları çıkarıp çevreyi dağıtıp alt üst etmeden ekonomik büyümenin imkanı artık yok. Küresel hasılayı arttırmanın imkanı artık yok. Nokta. Büyüme sermaye birikimi, rekabet, hasıla artışı ise büyüme insan türünün uzun dönemde hayatta kalışıyla uyumsuz demektir. Öte yandan Roma Kulübü, büyümenin sınırları üzerine oyunlu raporunda açıkça belirtmişti. Bitmiş bir gezegen, bitimsiz bir ekonomik gelişmeyi destekleyemez. Basit değil mi? İnsanların hayatta kalabilmesi için sonsuz büyüme değil, teknik zeka ve özgür etkinliklerle üretebildiklerimizin eşitlikçi biçimde dağıtılması gerekli. Ne yoksulluk ne de feragat anlamına gelmeyen Dikkatin birikim alanından tatminin alanına kaydığı bir tutumluluk kültürü gerekli. Şimdi bitti. Şimdi sadece insan türünün tükenişini ya da en iyi varsayımla insan uygarlığı olarak bildiğimiz şeylerin tükenişini hızlandırarak varlığını sürdürebilir. Genitorialitai tempi di Covid-19 zamanında ebeveynlik başlıklı bir araştırma Kapanmanın sonucunda bir doğum patlaması beklenmediğini haber veriyor. Rahat bir nefes alalım. Geleceği dair ekonomik endişeler ve yakınlaşmanın verdiği bir tür rahatsızlık çiftlere bu işi ertelemelerini tavsiye ediyor. Pandemiden önce çocuk programlayanların %37'si bundan vazgeçti. Yani şöyle der gibi, her kötülük zararlı değildir. Nüfus bilimcilere göre 100 yılın sonunda yeryüzündeki insan sayısı 9 ila 11 milyar olacak. Böyle bir sayıyla satranç partisini oraklı oyuncunun kazanacağından kuşku yok. Yine de araştırma, virüsün akılların hiç olmazsa biraz başa alınmasına yol açtığı umudunu veriyor. Psiko Çöküntü Günlükleri Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Selhan Ada